53. Sohbet Müminin imtihana tabi tutulması Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 17. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Sınanma ve denenme mutlaka lazımdır. Bilhassa Allah dostluğunda iddialı olanlar için eğer sınanma ve denenme olmasaydı her önüne gelen evliyalık iddiasında bulunur Allah dostu olduğunu söylerdi. İşte bunun içindir ki Büyüklerden biri şöyle demiştir Bela velayete vekil tayin edilmiştir Ta ki her önüne gelen evliyalık iddiasına kalkışmasın Halktan gelecek eza ve cefalara sabredip katlanmak Ve onların kusurlarından vazgeçmek de Evliyalığın alametleri cümlesindendir Veliler kusur ve günah olarak Halkta görecekleri karşısında kör işitecekleri karşısında da sığardırlar. Onlar her türlü genişliği halka hibe olarak vermişlerdir. Nitekim denir ki, bir şeyi sevmen seni kör ve sağır yapar. Allah dostları az ve celil olan hakkı sevmişler. Böylece onun gayrisi hakkında kör ve sağır olmuşlardır. Onlar yalnız Allah'ı görürler. İnsanlara güzel sözle, yumuşaklıkla ve tatlılıkla muamele ederler. Onlara müsamaha gösterirler. Bazen de sırf Allah hakkı için, Allah sevgisi gayretiyle ve Allah'ın gazabına muafık olarak onlara öfkelenirler. Allah dostları ahlak ve manevi doktorlardır. Her hastalığın bir ilacı bulunduğunu bilirler. Doktor bütün hastaları aynı ilaçla tedavi etmez. Allah dostları, kalpleri ve manaları yönünden Allah'ın huzurunda asabi keyf mesabesinde diller. Asabi keyf Cebrail Aleyhisselam o yana bu yana çeviriyordu. Allah dostlarını ise Allah'ın kudret, rahmet ve lütuf eli çevirir. Sevgi, muhabbet eli onların kalplerini bir halden bir hale çevirir. Bir halden bir hale nakleder. Allah dostlarının dünyası dünyanın talepleri içindir. Ahiretleri de ahiretin talepleri içindir. Az ve celil olan Allah ise onlar içindir. Kendilerinden bir dünyalık istendiği zaman eğer ona sahip iseler hiç cimrilik etmezler. Derhal verirler, saçarlar. Ahiret sevabı istendiği zaman hemen verirler, saçarlar. Dünyalığı dünyalık gününden fakir olanlara verirler. Ahiret sevabında Ahiret için çalışmakta kusur edenlere verirler. Yaratılanı yaratan hakkı için terk ederler. Yaratılanı Allah'ın kullarına verirler. Kabuk ve posa olanı halka hibe ederler. Zira Allah'tan gayri ne varsa hepsi posadır, kabuktur, kışırdır. Allah'ı talep etmek ve O'na yakın olmak ise üsaredir, özdür. Allah'ın rahmeti O'nun üzerine olsun, büyüklerden biri, Şöyle der Fasığın yüzünden ancak Arif olan kişi güler Evet Arif ona Allah'ın emrettiklerini emreder Nehyettiklerini de nehyeder Ayrıca fasıktan gelebilecek Eza ve cefalarda Tahammül eder katlanır Bütün bunlara ise ancak Aziz ve celil olan Allah'ı tanıyanlar Yani Arifler kadir olabilir Zahidler abidler ve müritler ise bunlara katlanamazlar. Arifler, asilere nasıl merhamet etmesinler ki? Onlar rahmet, tebe ve itizar mertebesindedirler. Arifin ahlakı, izzet ve celal sahibi hakkın ahlakı cümlesindendir. O, şeytanın nefsin ve hevanın elinden günahkârı kurtarmak için çalışır. Sizden biri, evladını bir kafirin elinden esir olarak görse onu kurtarmak için çalışmaz mı? İşte Arif de böyledir. Onun nazarında bütün insanlar kendisinin evlatları mesabesindedirler. Onlara Allah'ın emirlerini ve nehirlerini bildiren lisanla hitap eder. Sonra kendilerini kedere sevk edecek şeyleri bildirdiği ve duyurduğu için onlara acır. Onlarda da İzzet ve Celal sahibi hakkın fiillerini görür. Hüküm ve İlim kapısından kaza ve kaderin çıkmasını bekler. Fakat bunu gizler ve halka emir ve nehiden ibaret olan hükümle hitap eder. Sır özden ibaret olan ilimle hitap etmez. Azî ve celil olan Allah peygamberler gönderdi. Kitaplar indirdi, kullarını uyardı. İleride maruz kalabilecekleri muhtemel azaplarla korkuttu. Bütün bunları ileride insanlara karşı bir delil, bir hüccet olması için yaptı. Yoksa o olmuş olacak her şeyi kendisi bilir. Allah'ın tasarrufuna müdahale etme. itirazda bulunma. Zira onun fiilleri bizim bilemeyeceğimiz kadar hikmetlerle de olur. Biriniz zahir ilimde amel ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun batın ilimine gıdalandırır. Ona batın ilmi ikram eder. Tıpkı kuşun takasıyla getirdiği yiyeceği yavrusuna verip onu beslemesi gibi. Allah'ın Resulü de o kişiyi batın ilmi, ilmi ile besler. Allah'ın Resulü bunu, o kişi kendisini tasdik ettiği ve sözün zahiriyle amil olduğu için yapar. Zahir Allah'ın Resulünün şeriatıdır. İnsanoğlu bir kere şekten, küsur ve ayıptan kurtuldu mu? Kainatta üzerine daha benzeri yoktur. Bir kere ruhunu kötü temayül duygu ihtiraslardan temizledi Ve güzel ahlakla bezendi mi daha bir benzeri bulunmaz Bir kere Allah'a yakın oldu mu yakınlıkta onun bir benzeri daha bulunmaz Cahil kafa gözüyle bakar Aklı selim sahibi akıl gözüyle bakar Arif ise kalp gözüyle bakar Hem de bir mücevher ve alim olarak bütün aile adeta suya dalıp kaybolurcasına onun nazarında ortadan yok olur. Öyle ki onun yanında aziz ve celil olan Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmaz. İşte bu anda o şöyle der. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batıldır. Allah onun zahir olur, batın olur, evveli olur, ahiri olur. Sureti olur, manası olur. Kısaca O'nun nazarında Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmaz. Arif bu makama geldiği zaman Allah'a olan sevgi muhabbetini dünya ahiret devam ettirir. Hem de bütün hallerde O'na uyarak yalnız O'nun rızasını tercih eder. O'ndan başkasının öfkesini üzerine çekmekten hiç çekinmez. Bu hususta kendisine sercenişte bulunanların hiçbirini aldırış etmez. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, nitekim büyüklerden biri şöyle der. Halkın da karıştığı hususlarda Allah'a Allah'ın hukukunun mevzuayız olduğu hususlarda ise halka uyma. Kırılan kırılır. Kendini düzelten düzeltir. Senin şeytanın, Evai nefsin, tabiatın ve kötü arkadaşların senin düşmanlarındır. Binaenaleyh onlardan şiddetle sakın ta ki seni helaka götürmesinler mahvetmesinler. mesinler. İlim öğren. Ta ki bu düşmanlarına nasıl baş edebileceğini ve onlardan nasıl korunabileceğini bilesin. Daha sonra da izzet ve celal sahibi Rabbine nasıl kulluk edebileceğinin idrakine eresin. Çünkü cahiliğin ibadeti kabul edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: Allah'a cehalet içinde ibadet edenin ifsad ettiği, ıslah ettiğinden daha çoktur. Cahilin ibadeti hiçbir şey değmez. Onun ibadetin hiçbir değeri yoktur. Cahil, külleyen bir fesat, külleyen bir zulmet karanlık içindedir. İlim de böyledir. Amelsiz ilimde fayda vermez. İlim ancak kendisiyle amel edildiği takdirde faydalı olur. Amel ise ancak ihlasla yapıldığı takdirde muteber ve makbuldür. İhlassız hiçbir amel fayda vermez, kabul olunmaz. Öğrenir de öğrendiğinde amel etmezsen o ilim ileride senin aleyhinde bir delil, bir ücret olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cahli bir defa azap edilir. Alim ise yedi defa. Cahil niçin öğrenmez? Alim niçin ilmiyle ile amir olmaz? Sen öğren, öğrendiğinde amel et, öğrendiğini başkalarına da öğret. İşte bu şekilde hareket etmen senin için bütün hayırları toplar. İlimden bir mesele öğrendiğin, onunla amel ettiğin ve başkalarına da öğrettiğin zaman senin için iki icir sevap olur. Bunlardan biri ilim sevabıdır, diğeri de öğretme sevabı. Dünya bir zulmettir, karanlıktır. de bu karanlıkta bir nurdur, bir ışıktır. Kemin ki ilmi olmazsa bu karanlığa düşer ve orada ıslah edeceğinden daha fazlasını ifsad eder. Ey kendisinin ilim sahibi olduğunu iddia eden kişi! Nefsinin, tabiatının ve şeytanının eline yapışma. Bedeninin eline yapışma. Riyakarlığının ve ikiyüzlülüğünün eline yapışma senin zahitliğin görünüş gösteriş zahitliğidir. Batının ise hevai, nefsani, arzu ve rabetlerle Bu çeşit zahitlik batıl bir zahitliktir. Unutma ki böyle bir zahitlikten ötürü cezaya çarpılacağız. Aziz ve Celil olan Allah Aziz ve Celil olan Allah'a karşı içinde olanın aksini söylüyoruz. İçindeki başka Dışında senin göstermek istediğin başka Halbuki Allah senin halvet halinde Celvet halinde Kalbini de aşikare biliyor Zira onun ininde Ne halvet hali vardır Ne celvet hali ne de perde Sen şimdi Kendi haline yan ki Vah benim hayasızlığımı Eyvallah Vah benim rezaletlerimi Nasıl yaparım bunları Halbuki aziz ve celil olan Allah Gece gündüz benim bütün yaptıklarıma vakıf O beni her daim görüp duruyor Ben ise onun bakışlarından utanmıyorum Allah'a karşı hayasızlığından tevbe, Farzları eda ederek ve edilenlerden de kaçınarak ona yakınlaş Açık ve gizli bütün günahları terk et Açıkça hayırlar işte İşte böyle hareket edersen onun kapısına ulaşır ona yakınlaşırsın. Bu durumda o seni hem kendisi sever hem de diğer insanlara sevdirir. Kendisi diğer insanları değil seni sever. Sonra da bu sevgisini diğer insanlara nakleder. Allah ve melekler seni sevdiği zaman kafirlerle münafıklar hariç bütün diğer insanlar da sever. Kafirlerle münafıklar ise sevmezler. Zira onlar seni sevme hususunda Allah'a muvaffakat etmezler. Kalbinde iman bulunan herkes mümini sever. Kalbinde nifak ikiyüzlülük bulunan her insan ise ona buğz eder. Kafirlerin, münafıkların, şeytanların ve iblislerin bozu ile doğru bir fikir imali imkansızdır. Münafıklarla kafirler ise insan şeytanlarıdır. Sarsılmaz iman sahibi Arif mümin kalbi özü ve manası ile diğer insanlardan ayrıdır uzaktır. O, öyle bir mertebeye ermiştir ki kendi üzerine gelen zararı da faydayı da defetmeye muktedir olamaz. Çünkü adeta o, her türlü güç ve kuvvetten soyulmuş olarak Allah'ın huzuruna atılmış bırakılmıştır. Ne var ki o bu mertebeye ulaştığı zaman kendisine dört bir yandan hayırlar yağar. Müceret iddiacılıkla, halktan ayrılıp köşeye çekilmekle ve boş temennilerle Allah dostları tasavvuf erbabına sataşma. Bir müddet inzivada kalınca kendini bir şey zannedip tasavvuf ve tarikat erbabını kötülemeye ve kendini onlardan üstün görmeye kalkışma. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Sen sebeplere karşı kör durumuna gelmedikçe konuşmaya hakkın yok. Sebepler karşısında kötürüm olmadıkça ve ayakların insanların kapısına gitmekten kesilmedikçe Konuşmaya hakkın yok Kalbin aklın ve yüzün insanlardan çevrilik Allah'a yönelmedikçe Sana konuşma hakkı yok Sırtın insanlara Yüzün Allah'a dönmedikçe Konuşmaya hakkın yok Dışın ve suretin Halka dönük olup için özün ve manan Hakka yönelmedikçe Konuşmaya hakkın yok İşte bütün bunlar Tahakkuk ettiği zaman Kalbin meleklerin ve peygamberlerin Kalbi gibi olur Kalbin onların yiyeceklerinden yedirilir, içeceklerinden içilir. Bütün bunlar öyle hususlardır ki, şekiller suretlerle değil, bilakis kalplerle, özlerle ve manalarla alakadırlar. Allah'ın kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kökütü, duygu, temayül ve ihtiraslarını soy. Diğer insanların akıllarının da bizim akıllarımızın da gerisinde kalan, ve seninle aramızda bulunan akıllarımızı tasfiye et. arı. Ey şu anda burada hazır olanlar ve olmayanlar. Kıyamet günü benden şaşırtıcı bir hareket göreceksiniz. Benim münafıkların hakkı hususunda bile münazara ettiğimi göreceksiniz. Münafıkların hakkı hususunda bile münazara edersem, müminlerin hakkı hususunda nasıl münazara etmeyeyim? Allah'ım. Beni herkesten müstahani kal. Senin gayri her şeyden ve herkesten müstahani kal. Senden başka hiçbir şeye muhtaç olmayı. Muallimi çocuktan, sabit talebelerden ve onların evlerindekilerden müstahani kal. Onun evini ilim irfan öğretilmesinin yanında ayrıca bir sofra evi yemek evi yap. Allah'ım. Sen iyi biliyorsun ki bu sözler bana galebe çaldı ve onları söylemek zorunda kaldı. Bu husslardaki kusurlarımı bağışla mazurum. Bundan sonraki ilşad vazifelerinde senden ruhsat geldiğine inanıyorum. Benim kalbimi güzel, ruhumu temiz eylemeni istememin yanı sıra ayrıca bu vazifede bana kolaylıklar ihsan buyurmanı istiyorum. Ey ahal! Siz zannediyorsunuz ki ben sizden bir şeyler alıyorum ve buna mukabil gelip burada sizlere nasihat ediyorum. Hayır, asla öyle değil. Ben sizden değil, aziz ve celil olan Allah'tan alıyorum. Ne var ki Allah sizin ellerinize de hükmeder. Ben sizinle birlikte bulunduğum zaman sizi tanımıyorum. Ancak buradan çıktıktan sonra sizlerinin farkında oluyorum. Ben münafıkların susturucusu, Ariflerin habercisiyim. Onları susturmak için öyle uzun boylu uğraşmama ve sizinki gibi mükellef sofralar hazırlamama lüzum yok. Ben onları haşeraç cinsinden yiyeceklerle susturdum. Benim yemem ise sizden ayrıldıktan sonradır. Benim sizden farklı bir yiyeceğim vardır. Benim tabağım siz dağılıp gittikten sonra gelir. Hem de huzurunda kendisine hizmet ettiğim sahibimden, Rabbimden, Görmez misiniz ki ey basiret sahipleri, yenilerim sıvalı, parmaklarım yemek almaya hazır. Bu sırada birisi sordu. Allah ile peygamberleri arasında elçi Cebrail aleyhisselamdır. Ya veli kulları ile arasında elçi kimdir? Şeyh hazretleri ben dediler ki, Allah ile veli kulları arasında elçi vasıtasız olarak Allah bizzat kendisidir. Fakat zatı ile değil, bilakis rahmeti, lütfu, nimeti, irhamı ve onların kalplerine ve özlerine bakışları ve tecellileriyle. Veliler daimi manevi uyanıklıkları ve iç temizlikleri sebebiyle, gerek uyanıkken ve gerekse uyku halinde kalp gözleriyle Allah'ı görürler. Ey ahali! Dünyayı şiddetle sevmeniz, ona çok haris olmanız, ve orada çok mal mülk evlat sahibi olmak istemeniz Allah ve onun evliya kullarını tanımaktan sizi alıkoydu. Ahireti de hatırlayınız. Her şeyin dünya hayatından ibaret olmadığını unutmayınız. Allah'ım kerem, ihsan, cömertlik senin belli başlı sıfatlarındandır. Biz ise senin kullarınız. Bize kereminle, ihsanınla, cömertliğinle muaffet bu vasıflarından bize de var. An